أحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ومبعده Evet, biz her hafta, her haftanın Cuma gününde ashabın anlayışına uygun, Kur'an ve Sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Taharet babından başlayarak şu anda namaz konusuna geldik. Bundan önceki derslerimizde biz namazın loğattaki anlamını anlatmıştık. Şimdi de inşallah şereği yönden anlatmaya çalışıyoruz ve demiştik ki bu namaz konusu bizimle epey yani epey vaktimizi alacak. Çünkü çok geniş olmakla beraber namaz <gülüyor> konusunda İslam alimlerinin kendi aralarında ihtilaf ettiler. Tabii ki bu ihtilaftan dolayı tabii ki bu ihtilaftan dolayı alimlere bağlı olan Müslümanlar da tabii kimisi burada kimisi burada ve bu ihtilafın üzerinde bazı şahıslar çok aşırı gitmekle beraber bazı şahıslar da hiç saymıyorlar. Dolayısıyla demiştik ki ortanca yol, boru olan yol ortanca yoldur. <gülüyor> ey attariqluvasa dedikleri. Ve demiştik ki İslam'da namazın hükmü. Biliyorsunuz Allah Resulü Selam diyor ki Bu niye i̇slamu ala khamsin? İslam 5 şey üzerinde, ey 5 esas ve da 5 temel üzerinde ve da 5 usul üzerinde bina edilmiştir. Birincisi nedir? Birincisi kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden Resulullah. "Abduhu ve Resuluhu" kelimesi genelde teşehhütte ya da daha başka hadislerde geçiyor ama buradaki kelime-i şehadette Muhammeden abdur geçmez. Diyor ki <gülüyor> Kelime-i şahadet. Kelime-i şahadetten sonra biliyorsunuz ne geliyor? Tertipler bazı şahıslar dikkat ettiğim kadarıyla bazı davetçiler bu beş esası saydığı zaman malas efes saymıyorlar. Yani bazılar diyor ki kelime-i şahadeti getirmek, ondan sonra oruç tutmak, zekat vermek, ondan sonra namaz kılmak. Peygamber kelime-i şahadet getirmek, ondan sonra efendim hac yapmak, ondan sonra Peygamber efendim namaz kılmak. Oysa ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirdiği bu tertipte bu tertiple okumak vaciptir. Ey kelime-i şehadet, ondan sonra namaz, ondan sonra zekat. Hac ve oruç konusunda iki rivayet var. Bir rivayetinde ilk önce hac sonra saum, son, diğer rivayette saum son, sonraki haç. Bu ikisinde tertip olma, olmayabilir ama diğer üçte tertip esastır. Daha doğrusu alimler... Bu bir rükündür. Kimse bunu öne ve arkaya alamaz. Evet, kelime-i şehadet. Burada biz demiştik ki kelime-i şehadetin manası maalesef i şedid. Müslümanların çoğu bilmiyor. Belki de desem ki %99'undan fazla belki de yani e, kabartmıyor. muallesef-i şedid. Yani dünyada mesela bir buçuk milyar Müslüman var. Belki bu bir buçuk milyar yüzde fazla sorsan kelime-i manasını sana gereği gibi anlatmıyorlar. Diyeceksin ki ne, neden? Dediğimiz gibi herkes kendi aliminden, kendi hocasından veyahut da o beldenin alimlerinden etkilenerek onlar nasıl tanıttıysalar o şekilde tanıtıyorlar. Gayet bu normaldir yani aslında. Çünkü kişi nerede büyüdüyse o büyüdüğü yerin akidesine, inancına Efendim, e, mesebine göre konuşur ve geçen hafta hatırlıyorsanız demiştik ki bir kişi Müslüman bir evde doğarsa Müslüman büyür, Hristiyan evde doğarsa Hristiyan büyür, Yahudi evinde doğarsa Yahudi, Mecusi evinde doğarsa Mecusi ve Yahutta Türk bir evde doğarsa Türk olur, Arap bir evde doğarsa Arap olur ve bu şekilde. Dolayısıyla burada aynı şekilde. Şafii bir evde doğarsa Şafii olur. Annesinden babasından. Hanefi bir evde doğarsa Hanefi. Annesinden babasından Hanefi olur. Ve Müslümanların yine Müslümanların yüzde doksan fazla tamam mı? Mezhepleri, mezheplerini gereği gibi bilmemelerini aramaya sorduğu zaman diyor ki ben Hanefiyim veya da Şafiiyim veyahut da Hanberiyim veyahut da Malik. Ama yapmış olduğu ibadetlere baktığınız zaman ne bu Hanife'ye oyunu uyuyor, ne de Abu İmam Şafiiye, ne de ona, ne de buna. Neden? Çünkü kendi mezheplerini gereği gibi kitaplarından okumuyorlar. Ancak annelerinden, babalarından, <gülüyor> hocalarından, cami hocasından, şundan burada neyi gördüyseler onu yap. Ama sorduğun zaman diyor ki ben Hanefi'yim veya Yuta Şafi'yim. O zaman doğrusu Müslüman, yani Müslüman yapması gereken şey şu. İslam'ı asıl iki kaynaktan öğrenmesi üzerinde vaciptir. Kur'an ve sahih sünnet. Ve biliyorsunuz Kur'an ve sünnetin boyutu içerisinde olan sağlam deliller var iken kalkıp da ben işte filanı taklit ediyorum, filan taklit ediyorum demeye gerek yok. Çünkü hadis var. Taklit delilin yokluğunda taklit et mesele değil. Ama delilin varlığında sen kalkıp da ben Şafii'yi taklit ediyorum demekte hiç gerek yoktur yani. Aleyküm selam ve bereket ve ben burada Ali satta selam sen diyor ki sallu kema raeytumuni usalli benim nasıl evet. namaz kıldığımı gördüyseniz evet, o şekilde evet, namaz kılınız. Evet. Ama o şuna bakıyorsun şöyle kılıyor, buna bakıyorsun böyle kılıyor, ona bakıyorsun böyle kılıyor ve herkes bakıyorsun evet. ki değişik değişik. Hatta aynı mesele mensup olan insanlar evet, hareketlerine baktığınız zaman maalesef şiddet hareketleri birbirlerine evet. ayırı için evet. Çünkü o filan babasından, diğeri filan babasından, diğeri filan hocasından öğrendiği için her yani ne kadar aynı mezhebe mensup iselerde hareketlerde bakıyorsunuz ki değişiklikler var. Niçin? Çünkü ne Ebu Hanife'ye veyahut ne Ebu Şafi'ye göre öğrendi ne de ve Vesselam'ın namazı kıldığı şekilde öğrendi. Dolayısıyla buradaki muhtelif olan hareketler gayet normaldir. İkincisi diyor ki ikam ikamet-i ey namazı dos doğru kılmak. Ve bu kelime-i şehadetten mübaşereten kelime-i sonra hemen geliyor. Birisi dese ki mesela bazı şahısların söylediği gibi kelime-i şehadet ondan sonra oruç tutmak, ondan sonra zekat vermek onu, olmuyor. Ha o zaman kelime-i şehadetten sonra namaz kılmak. Ve bu namaz, bil ittifak, bundan önceki derslerimizde aynı konuyla ilgili, bil ittifak, bütün İslam ümmeti günde beş vakit namaz kılmak her Müslüman kadın ile her Müslüman erkek üzerinde farzdır, vaciptir. Yani bu konudaki namaz konusunda kesinlikle maderet yoktur. Ey kişi yatağı bile, hastalık yatağına düşse bile, Kalbi attıkça, şuuru yerinde oldukça namaz kılmakla mükelleftir. Kalbi atıp şuuru yerindeyse, yani aklı yerindeyse, tamam mı? Eğer bay, bayılmamışsa veyahut sarhoş hoş değilse veyahut hani bazı şahıslar e, şey, hastalığı geçiriyorlar. Ne diyorlar? Saran hastalığı mı diyorlar? He. Ha o zaman hastalığa yatağa düştüğü zaman bu adam... Aklı yerinde midir yani şuuru yerinde midir anlayabiliyor mu giden gelenleri konuştuğunu falan filan o zaman bu insanın hastalığı ne kadar ağır olursa olsun bu kişi namazı terk edemez kesinlikle eğer azalarıyla kılamıyorsa örneğin ayakta kılamıyorsa oturarak oturarak kılamıyorsa yan üstü sağ üstü kılamıyorsa sol üstü veya sırt üstü diyelim ki hiç azalarından hiç birisi oynamıyor. Gözlerim mi oynuyor gözleriyle? Gözleri de oynamıyor kalpleriyle. Kalbiyle. Madem kalbiyle madem ki şuuru var kalbiyle kılacak. Diyeceksiniz ki kalp, göz bunlarla nasıl kılınacak? Hayata başla. Gayet kılınıyor. Gerçekten kılınıyor. Kalbiyle mesela tekbiratül ihramı kalbiyle alacak. Elhamdülillah. Fatih yı kalbinde okuyacak. Dikkat ediniz diyoruz ki eğer şuuru yerindeyse zaten şuuru değilse zaten üzerinde vacip değildir. Bazı alimler demişler ki şuurun 3 gün zamanı içerisinde şuuru yerinde değilse 3 gün içerisinde uyanırsa geçirmiş olduğu namazları kaza edecek. Ama 3 günden sonra geçirmezler. Diğer alimler diyorlar ki hayır bayırgınlık geçirdik, geçirdikten sonra o namazın vakti geçiyse geçtiyse o namazı kaza etmek üzerinde vacip değildir. Niçin? Çünkü o an için kendisi şuurlu değildi. Ancak buradaki alimler özellikle İmam Ebn Bez ve İmam Ebn Ethebin Rahimahumullah bu konuyu benimsiyorlar. Diyorlar ki birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün hastaneye girdi ve ona mesela bir baygınlık geldi. Bu üç gün içerisinde. Dördüncü gün uyanırsa bu üç günü kaza etmekle mükelleftir diyorlar. İmam Elbani Rahimahullah bu çizgide olan diğer alimler diyorlar ki hayır baygınlık geçirince bu namazın vakti geçtiyse tamam mı? İsterse diyelim ki mesela öğlen namazı saat 12'de oluyor. Kendisi mesela 11.30'da baygınlık geçirdi veyahut da uyuşturdular mesela hastalığına bakmak için. İkindi vakti girdi. İkindi vaktin girmesiyle uyandı. <gülüyor> yani aradana kadar 2 saat mesela. O zaman bu namazı ne yapmaz? kaza etmez. Vallahi alemde ده en doğrusu budur. Çünkü Allah Celle Celaluhu diyor ki: "La yukellifu Allahu nefsen illa Allah Celle Celaluhu ancak kişinin kaldırabileceği Mesela şeyle yükütür. Ama kaldıramayacağı şey ne yapmaz? Yükümlü tutmaz ve yükümlü değildir. Peki azayır hastaları var bu unutkanlık olamadı dediğimiz Alzheimer hastası unutkan bunu yok. Bunda namaz vaktinden haberi var. Aslında şuuru yerinde gibi bir şey ama namaz vaktini bilmiyor. Kaç rekat kıldığını bilmiyor. Namaza başlıyor mesela. Bu yok, bu yokluğu, orada kalkıyor hala selamlamıyor filan. Bunların yanında namaz ne kılması üzerine var mı, vacip mi? Yani bunamış yaşlılıklar bunamış oluyor. Alzheimer diyorlar. Yani. <gülüyor> yani unutkan. Ne yaptığını bilmiyor. Kaç rekat namaz kıldığını Bunlara farz hmm. mı? O mürşid. Ebun Baz rahimehullah bu soruyu mezhebe soruluyor rahimehullah ve fetvalarına müracaat ettiği namaz bu gibi soru ve cevapla karşı karşıya gelirsiniz. Eğer diyorlar ki eğer hakikaten tamamen tamamen hani şuuru yerinde evet bakıyor ama bir tanıyor bir bakıyorsun ki biraz sonra tanımıyor. veya da oğludur hiç tanımıyor. Sen kimsin? İk devamlı. Kim yanına gelse hanım bile olsa diyor ki sen kimsin diyor. Adın ne? Evet. Tamam mı? O zaman bu kişi diyor bu kişi her ne kadar gözleri açık ise. Her ne kadar şuuru yerinde ise de bu adam abdestini bozduğu zaman eğer abdestini hissediyorsa abdestinin bozulduğunu. Tamam mı? Veya tuvalete gittiği zaman tuvalete gidip abdestsiz olmadığını yani bu şuuru bu şuurda ise o zaman bu kişi bu kişi namaz kıldığı zaman kontrol edilerek namaz kılacak. Ve böyle kişiler biliyorsunuz, yani demek ki çalışmıyordur, şuraya buraya gitmiyor, devamlı evdedir. O zaman evdekiler bunu, bunu kontrol edecekler. Birinci rekat, ikinci rekat dahiyatı tutturacaklar. Mesela okur okur, bitirse de zaten sahih görüşe göre biliyorsunuz. Dörtlü veya üçlü namazlarda ortadaki teşehhut baştan sona kadar okuması en doğrusudur. Buradaki alimler, hatta hanefi fukası diyorlar ki, اشهدوا la ilahe illallah, اشهدوا enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu şeyine kadar... İmam Elbani Rahimahullah sıfıd salat-ı nebide deliller getirerek diyor ki hayır diyor. Sadece İmam Şafi rahim Rahimahullah bu görüşü benimsiyor Ey teşehhüd ile Allahümme salli Allahümme berk sona kadar okulması gerekiyor. Diyelim ki artık hangi mezhebe bu şahslar hangi mezhebe göre amel ediyorlarsa o mezhebe göre. Oraya gelmesen teşehhüdü iki rekat iki rekatta oturup orada şey okuduktan sonra diyecekler ki kalk ve sona kadar. Yok. Eğer bu adam tuvalete gittiği zaman veyahut da hava çıkardığı zaman veyahut artık tuvalete gitmek ister dışkı olsun ister e, sulama şeyi olsun bunun farkında değil ise yani abdestli mi değil mi adam hiç farkında değildir. Tuvalete gidiyor geliyor hemen namaza duruyor. Ne yapıyorsun baba amca falan namaz kılacağım. Ya e sen tuvalete gittin sana. Abdest... Öyle mi diyor? Ha o zaman bu kişiyi namaz kılmakla mükellef değildir. Ve bu kişi deli gibi muamele edilir. Niçin? Çünkü bu adam aslında her ne kadar şuurlu gözüküyorsa da doğrusu şuurlu değildir. Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Eğer tuvalete gidiyor ve tuvaletten çıkar çıkmaz namaza duruyorsa tamam mı? Ve abdestli olup olmadığını bilmiyor. Veyahut da abdestsiz namaz kılınacağını namaz kılınmayacağını bilmiyorsa o zaman diyorlar ki bu kişi mükellef değildir ve bu kişi aynen deli muamelesi yapılır. Tıpkı deliler nasıl mükellef değilse bu kişi de gerçekten o şekildeyse mükelleftir. Yok deminki söylediğim gibi eğer hakikaten abdest alıp almasında bu gibi şeylerde şuuru yerindeyse o zaman bu kişi namaz kılmakla mükelleftir. Allah'u Alem. Evet. Demek ki namaz kılmak, namaz kılmak kesinlikle farzdır ve kelime-i şehadetten sonra en önemli farzdır. Ve bu namazın kılınışında bir, bütün İslam ümmeti bütün fırkalarıyla ittifak etmişlerdir. Ancak namazın terkinde ihtilafa düşmüşler. Bazıları demişler ki küfürdür. Ey namazı <gülüyor> tamamıyla terk ederse beş vakit namazı günlük, iki günlük, bir aylık neyse tamam mı? Yani hiç kılmıyorsa o zaman bazıları demişler ki bu dinden çıkar ölürse Kafirdir ve küfür muamelesi yapılır. Bazıları demişler ki namazın terki küfür değildir. Büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe küfür değildir. <gülüyor> tamam mı? Ancak büyük günahkardır. Ve ona fasık diye hitap ediliyor. Bazı alimler demişler ki geçen hafta buna değindim ben. Ama arkadaşlar olduğu için onun için iade etmek mecburiyetini kalacağız. Bazı alimler demişler ki bir vakit namazı Bilerek terk ederse, bilerek terk ederse, geçirirse, örneğin bir maç seyrediyor. Ve bu maçı seyrederken tam akşam namazı vakti geliyor. Maça verdiği önem kadar namazı hiç ne yapmıyor? Hiç önemsemiyor ve böylece namaz geçiyor ama maçtan vazgeçmiyor. Veyahut hatta akşam yattığı zaman saat kaçta işe gidiyor sekizde? Saati 7'ye ayarlıyor. E değilse demek ki feci namazına kalkma niyeti yoktur değil mi? O zaman bu kişi veyahut bu kişiler bazı alimlerin yanında nedir? Kafirdir. Dinden çıkar. Ölürse küfür muamelesi yapılır. Ey! Cenaze namazı kılınmaz. Ondan sonra Müslüman kefeni yapılmaz. Ondan sonra yıkanmaz. Ondan sonra Müslümanların mezarında gömülmez. Affedersiniz sahrada tıpkı bir hayvan leşi gibi atılır. Bu görüşte olan burada Suudi Arabistan'da hembeli alimlerinden İmam İbun Bez Allah, İbun Üthemin İmam İbn Üthemin Rahimallah aynı şekilde hembeli alimlerinden olmasına rağmen ve İmam İbn Bez'in öğrencisi olmasına rağmen diyor ki hayır biz kişi namazı bazen kılıp bazen terk edene terk edeni tekfir edemeyiz. Ey Bilerek bile namazı geçirirse biz buna kafir diyemeyiz. Niçin? Çünkü bazen kılıyor bazen kılmıyor. Ve dikkat ediyorsanız burada alimler ihtilafa düşmüşler. Peki İmam-ı Şafii'ye göre ve i̇mam Malik'e göre namaz kılmayıp üç defa ona onu tövbeye çağırdıktan sonra kılmazsa hadden öldürülür. Kellesi kesilir. Küfren değil dikkat ediniz. İmam-ı Şafii ile i̇mam Malik'e göre hadden öldürülür. Ey bu dünyadaki cezası öbür dünyadaki cezası ise bu Allah'a kalmıştır diyorlar Çünkü onlara göre namazın terki küfür değildir masiyettir ve diyorlar ki namazın terki tek kelimeyle büyük küfür veyahuttan büyük şirk yaparsan eğer büyük küfür ve büyük şirk işlemezse sadece namazın terki ise bu adam dinden çıkmıyor. Dinden çıkmadığı için tövbeye çağrılıyor ve tövbeye çağrıldığı zaman da namaz kılmıyorsa hadden öldürülür. İbn Teymiye, İmam İbni Teymiye Rahimeullah diyor ki yani nasıl olur diyor. Bir insanın boynu üzerine kılıç şöyle gösterirler diyor ki bak namaz kıl namaz kılmazsan boynunu kılıçla keseceğiz diyor adam diyor ki boynumu kesin ama ben yine namaz kılmam. İmam İbni Teymiye Rahimallah diyor ki bu kişi kesinlikle mümin değildir. Çünkü bu kişinin kalbinde bir miskazerra kadar iman olmuş olsaydı ya namaz kılarsın ya da bak kılıç hazır. Senin kafanın uçaracağı, seni öldüreceğiz demelerine rağmen diyor ki beni öldürün ben yine namaz kılmak O zaman burada İmam İbni Teymiye Rahimallah Diyor ki bu kişi nedir? Bu kişi kafirdir. İmam Elbani Allah, diyor ki İmam İbni Teymiye'nin edindiği o ta tutmuş olduğu bu görüş en doğru görüştür. İbni Teymiye Allah, namazın terki küfür olup olmadığı konusunda bir meseleye dayanarak karar veriyor. Allah rahmet etsin diyor ki eğer diyor namazın terki ile ilgili olan hadisler, ellamut ta'rif ile gelirse küfürdür. Ama ellamut ta'rif ile değilse o zaman bu küfür değildir. Tabii ki biliyorsunuz bu konuda küfürle ilgili hadisler hemen hemen 7 veya sekiz tane hadis var. Ve bu hadislerin başında en önemli hadisler birisi el ahdu allazi beyneena ve beynehum as-salaf men terkaha faqad kat ediyorsanız bu hadis şerifte el-la yoktur. Fakat kafar. <gülüyor> El -Ah Anlatacağım. <gülüyor> <Şeyh Ali. gülüyor> El-ahdü lezî beynene ve beynehum. Tamam mı? Bizim ile onların arasındaki sözleşme <gülüyor> hutta fark. Bizim ile onları, onların arasındaki sözleşme veyahutta fark nedir? Namazdır. Kim namazı terk ederse o kişiyi küfür etmiştir. Ve imam Bintaymi rahim Allah diyor ki bu hadiste diyor, Allah'ın tarif olmadığından dolayı diyor ki bu hadise göre biz diyemeyiz ki her namazını terk eden kişi kafirdir. Niçin? Çünkü bu hadise göre, bu hadise göre daha başka hadisler var ki kim kalbinde bir misqazırğa kadar iman iman olup da o iman üzerinde ölürse her ne kadar namaz kılmadıysa da o kişi azabını çektikten sonra ne yapar? Cennete girer. Dolayısıyla bu hadislerin karşılığında bu hadis bu hadisi aldığımız zaman diyor burada biz maalesef el şedid diyor. Kişi kafirdir diyemeyiz. Ancak diğer bir hadis var. "Beynel abdi ve beynel küfr ve'şirki as-salat." Terk usulü. Terk Dikkat ediyorsanız burada ne var? <türkülüyor> Alam tarif <gülüyor> İbn Temyien rahim Allah diyor biz namazın terkinden dolayı tekfir ettiğimiz zaman diyor bu hadise göre tekfir ediyoruz diyor. İbn al-Qayim imam <gülüyor> İbn al rahim Allah, İb İmam İbn Temyien'in öğrencilerinden ve en ileri gelen öğrencilerinden birisi aynı ustadın çizgisinde yani İmam İbn Temyien'in çizgisinde. İbn Kethir rahim İmam imam İbn öğrencisi olmasına rağmen namazın terkinden dolayı tekfir etmiyor. Tıpkı burada dikkat ettiyseniz İmam Übün Üthemin bir tek namazından dolayı tekfir etmediği gibi. Ama onun ustadı ne yapıyor? Onun ustadı tekfir ediyor. Yani İmam Übün Bez Rahimahullah. biliyorsunuz Ahmet bin Hember Rahimahullah İmam Şafii'nin en ileri gelen öğrencilerinden birisidir. Bu namaz konusunda aralarında bir tartışma giriyor. Ve burada İmam El-Şafi'nin mezhebine mensub olan İmam El-Sübki naklederek diyor ki İmam Şafi Ahmet bin Hanbel'e dedi ki ya Ahmet Kişi ne İslam'a girer? Dedi ki bir şehadeti en la ilaha illallah. Yani kelime-i şehadetle. Peki ne İslam'dan çıkar? Burada Ahmet bin Hanbel rahmetullah ne yaptı? Burada suskun kaldı. Yani cevap vermedi. Ve bu bunun öğrencisidir. Ama Ahmet bin Hanbel'in bu konuyla ilgili iki tane rivayeti var. İmam Elbani Rahimeullah namazın terki küfür müdür değil midir? Bu risalede İmam Ahmet bin Hanbel'in her iki görüşünü getiriyor. Bir rivayette ve İmam Elbani diyor ki bu sahihtir. İbn-i Kudame de bunu alıyor. İbn-i Kudame Ahmet bin Hanbel'in en ileri gelen fakihlerinden. Burada ne ile İslam'dan çıkar? Ey kelime-i şahadete zıt bir şey olursa. Ve burada alimler Arapçada ne diyorlar? Ona neyi adlandır Diyorlar ki nakıt veyahutta nevakıt. Nevakıt çoğuldur. Nakıt tekildir. Ey kelime-i şahadete zıt olan küfür, büyük küfür veyahut da büyük şirk olursa o zaman o kişi dinden çıkar. Ama büyük küfür veyahut da büyük bir şirk. Ey kelime-i şehadetle çelişmeyen bu büyük küfür ve büyük şirk olmadığı zaman o zaman bu kişi ne olur? Bu kişi dinden çıkmaz. Ve biz inşallah bu küfür müdür değil midir delilleriyle ileride önümüzde gelecek. Ve ben acizane devamlı bu meseleye değindiğimiz zaman söylüyorum acizane. Diyorum ki alimler bu muhteber e, ihtilaflarda diyorlar ki yine yani beraber olalım. Yine kardeşiz ve bu meseleden dolayı ey müteber olan ihtilaflardan dolayı birbirimize düşman olmayalım, kutuplaşmayalım. Tamam mı? Niçin? Çünkü birçok mesele de anlaşılıyor. Ha o zaman bu namazın terbi <gülüyor> küfür müdür, değil midir? Ve müteber olduğu için küfür olarak gören kişi diyeceğiz ki Allah sana mübarek etsin. Küfür olarak görmeyenler için de diyecek ki Allah da sana mübarek ver. Allah da sana da mübarek etsin. Ama bu müteber ihtilaftan dolayı fer'i ihtilaftan dolayı tamam mı? Müslümanların özellikle yani selef çizgisinde ve ehli sünnet ve cemaat denen insanlar birbirleriyle ihtilafa düşüp de bu ihtilaftan dolayı birbirlerini tekfir etmeleri veyahut da birbirlerin aleyhinde mücadele vermeleri maal essef-i diyorlar ki bu kesinlikle doğru bir hareket veyahut da bir gidişat değildir. Ha o zaman namazın terki bazı alimlere göre gerçekten küfürdün dediğinden çıkar. Bazı göre gördüğünde çıkmaz. Ve hakikaten namaz kılmayan bir insan düşünün. Kelime-i şehadeti getiriyor. Hala özellikle acemi toplum. Yani Arap Arap Arap olmayan insanlar. Kelime-i şehadetin manasını başta söylediğim gibi kelime-i şehadet manasını çoğuları bilmiyorlar. <gülüyor> Ve özellikle Eş'ariler ve maturidiler, bu çizgide olan insanlara sorduğun zaman, kelime-i şehadetin manası nedir dediğin zaman diyor ki, La Rabbe illallah diyorlar. Veyahutta La Halik İllallah diyorlar. Hani La İlahe İllallah. Allah Celle demiyor ki, La ilaha, La Halika illallah La Rabbe İllallah diyor ki, La İlahe İllallah diyor ve lügat alimleri bu kavramlarda ne yapmışlar? Gayet güzel bir şekilde manayı vermişler ki Rab kavramı ile ilah kavramı ayrıdır. Rab kavramı Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları içerisinde olmakla beraber Ey Allah Celle Celaluhu'nun bütün fiilleri içine alıyor. Allah Celle Celaluhu yaratandır. Müşrikler biliyorsunuz Mekke dönemindeki müşrikler Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcı olduğunu hiçbir zaman reddetmediler. Allah'ın Rabb olduğunu itiraf etmelerine rağmen ancak uluhiyetiyle dedikleri için Aleyhisselatü Vesselam onlara karşı savaşı ilan etti. Tamam mı? Ve onların kafir olduklarını ve İslam'a karşı olduklarını apaçık apaçık haykırarak onlara karşı cihat verdi. Halbuki Allah Celle Cevap Rabb oldu, onu şu olduğunu, bu olduğunu hepsine inanıyorlar. Ve buradaki la ilaha ey, oradaki ilah kelimesi e ila mabude. Tamam. Mı? La ilahe bi hakki kelimesi orada hatta bazı bakıyoruz bazı Müslüman kardeşlerimiz Türkçe kitaplarını tercüme ederken meallerde yine o şekilde maalesef şiddet bu kelimeyi yazdıkları zaman tercüme ettikleri zaman diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve bunlarla münakaşa ettiğin zaman diyor ki ayette öyle geliyor zaten Niçin Allah Celle Celalü ve Teala ve selam bunu söylediği zaman parantez açmadı. Niçin bu ifadeyi getirmedi? Yani hak kelimesini niçin getirmedi? <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselam döneminde tevhid üçtür veyahutta rububiyet tevhidi, uluyyet tevhidi esim ve tevhidi diye bir şey yoktu. Bunlar sonradan alimler Kur'an'dan ve sünnetten oluşturdular. Ve onun için bazı şahıslar siz diyorsunuz ki diyorlar ki siz her şeye bidat bidat diyorsunuz o zaman siz tevhid üç kısımdır işte şöyle şöyle o zaman siz de bidatçısınız diyorlar. Çünkü bu taksiyin Bundan önceki Müslümanların döneminde yoktu. Hz. Ali Satt ve Selam döneminde yoktu. Ashab döneminde yoktu. Tamam mı? Hatta ta 4 mezhep döneminde bile yoktu. yani. Sonradan çıktı bu. Diyorlar ki o zaman siz de birât işliyorsunuz. Siz de bir Tamam mı? Ama bunun aslı veya hutta bu taksimatı gösterecek veya hutta anlatacak ayetler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur ve hadislerde de mevcuttur. Onun için alimler ne yaptılar? Çalıştırdılar ve bunu bu şekle getirdiler ki ben, sen, o, şu, bu, bunları anlayalım. Çünkü herkes Kur'an'a girip, sünnete girip bu gibi şeyleri herkes istimbad edip de hazırlayamaz ve de anlayamaz ki. Bu alimler işte benim ve senin anlayabilmemiz için bunu ne yaptılar? Bu kolaylığa getirdiler. Rabbim Celle Celaluhu onları cennetin en yüksek derecesinde onların haşrına şiriyetsin. Bize birçok şeyler kolaylaştırdılar <gülüyor> mübarekler. Evet. ha O zaman la ilahe illallah kelimesi mutlaka orada bir parantez açarak ey la ilahe bi hakkin illallah. Türkçesi la ilahe illallah ey Allah'tan başka hak mağbud yok ve da Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek mağbud yoktur diye açıklamamız gerekiyor. Yoksa Allah'tan başka ilah yok. Gerçekten yani doğru değildir. Çünkü Allah'tan başka nice ilahlar var. Putlar var, şunlar var, ağaçlar var, taşlar var, mezarlar var, ay var, güneş var, yıldızlar var. Neler neler neler neler. Ha O zaman bu hak kelimesi mutlaka ne yapmak lazım? Açmak lazım. Evet. Dolayısıyla bu Müslümanlar, yani kelime-i manasını bilmeyen insanlar ne yapıyor? Namazı büsbütün terk ettiği zaman e o zaman iç alkollü içki de içebiliriz yine de yapabilir her çeşit şey yapar ve bir gün gelir Allah korusun bu kelimenin manasını bilmediğinden dolayı bu kelimeye zıt büyük küfür veyahut da büyük şirk işleyecek, işleyecek seviyeye de gelebilir öyle değil midir genelde öyle oluyor yani genelde de öyle oluyor ancak Allah Celle Celaluhu'nun istisna ettiği insanlar müstesna ve bunlar da gerçekten çok azdır peki bunların cehaleti müteber midir değil midir Burada alimler yine ihtilafa düşmüşler. Ey, adam kelime-i söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah Arap olsun ve Araplardan başka birisi olsun. Ama manasını bilmiyor. Tamam mı? Ondan sonra şirkin ne olup olduğunu bilmiyor. Peki bu adam mazur mudur, deyimdir Kimisi demiş ki mazurdur, kimisi demiş ki mazur değildir. Kimisi demiş ki mazurdur eğer hakikaten bu gibi şeyleri öğrenemeyecek kadar öğrenemeyecek kadar tamam mı alimler yoksa örneğin uzak bir köydedir. Bu köyde ne imam var, ne hoca var, ne şu var ve ne var. Veya da imam var, hoca var ama ya sofidir, ya şudur, ya budur gibisi. O zaman bu kişi hocasından veyahutta annesinden, babasından ne öğrendiyse ona göre iman ederek amel ediyor. Ama gelmiş başka birisi ona anlattığı zaman ben diyor seni tanımıyorum. Sen kimsin diyor. Bizim hocamız var, bizim şeyhimiz var. Bizim işte özellikle bizim gibi mesela diyelim ki biz Türkiye'de genelde ne yapıyoruz? Pantolon işte kıtsakul. Sen kimsin diyor. Hadi git kendini düzelt. Sen git bana bir şöyle bir uzun gömlek giy. Geniş bir şervar veya da geniş bir pantolon giy. Kıravat tak. Kuravat tak. Efendim şudur falan. Ondan sonra öyle bir gel bakalım diye. Ondan sonra ifade alalım. Ondan sonra ifadeni alalım gibisi. Tamam mı? Niçin çünkü gördüğü şahıs yani şeyh veyahut hoca dedikleri işte cübbeli, sarıklı, sakallı, fistanlı, efendim e, Allah Allahuhu, hay hay veya otta bazı zikirler yapar işte bu onun yanında herkesten geçerlidir. Hatta desen ki bak Allah Resulü sellem sahih bu hayda böyle söylüyor. Ben diyecek ben bu hadisi anlamam. Ben şeyhimi anlarım. Ve Ahmet kardeşim geçen bana bir meseleyi hatırlattı. Ben hatırlamadım ama sonradan düşündüm hatırladım. Hani siz ben hastayken birisi gelmişti ya evet hocam evet, tamam. yani orada kendisi hadis nakletti ben de hadisi naklettikten sonra ben, bana, zi benim ziyaretime gelmiş düşündüm taşındım evet. ben buna şimdi bir şey söylesem bunlar cahildir benden küsecek bana navuç bakacak derken e, vicdanım tahammül edemedi dedim ki ben bu hadisin sahih olup olduğu yani bu şekilde değil de bu şekilde oldu <gülüyor> en sonda dedi ki bak sen ne desendi tamam mı evet. Ben dedi, Efendimiz Mahmud Hoca ne dediyse ben dedi onu bilirim. Başka kimseden bir şey kimse Kimseden bir şey dinleme. Yani sanki karşısına belki şu anda Abu Bekir bile gelse diyecek ki Mahmud Efendimiz. Niçin? Ondan başka kimseye güvenmiyorum. İşte bu adam mazur mudur değil midir? İşte bu kişi üzerinde alimlerimiz ihtilafa düşmüşler. Kimisi demiş ki mazurdur. Kimisi demiş ki mazur değildir. Ve bazıları demişler ki biz bunu Allah'a hevale ediyoruz. Tamam mı? Mazur mu değil midir? Ancak vefat ettikten sonra Allah Celle Celle'nin hakkında karar alır. Mazur değildir diyen alimler çünkü diyor ki şu anda Kur'an olduğu gibi mevcuttur. Bütün dillere tercüme edilmiş. Hadisler mevcuttur. Bütün dillere tercüme edilmiş. Tamam mı? Her şehirde müftülük var. Ve bu müftülük ne için müftülük olmuş? Şu için. Ama diyeceksin ki müftü de bu çizgide olursa o da daha Nasıl çok bambaşka bir şey olur. <gülüyor> i̇şte bütün bunlar mevcut olmakla beraber kendisi araştırmaksızın okumaksızın sadece şuna buna bağlı kalarak <gülüyor> amel ederse yapmış olduğu amel bu nedir? Bu kesinlikle caiz değildir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz ilk indirdiği ayet ikra ayetidir. Ve Bizim Rıfaat kardeşimiz dikkat ettiyseniz usulü de bunlara ne yapmıştı? değinmişti ve hala değinecek inşallah. İkra kelimesi ve İmam Bukhari Rahim Allah orada diyor ki yani Sahih Bukhari'de konu açarak diyor ki Bâbun el-ilmü kâblil kavli vel-amel. Tamam mı? İlim sözden ve amelden öncedir ve buradaki ilimlerden gelir? İkra'dan geçer. Şu insanlar gördüğünüz şu, şu gördüğünüz, özellikle bu zamanda şu gördüğünüz şu tahassuslar hepsi neyle geldi? Okumakla geldi. Okumayan bir adam şu, şunu yapabilir mi? İcat edebilir mi? Veyahut da şunu veyahut da onu veyahut da bunu. Demek ki her şey okumaktan geçer. Hak olsun, batıl olsun okumaktan geçer. Ama hak olan şey ayrıdır, batıl olan şey ayrıdır. Bu insanların okudukları kitaplarda nedir? Çoğu batıldır ya hikayeler anlatarak ve yahutta zayfa uyduruk hadislere dayanarak. Hı hı. Tamam mı? Sahih hadisleri aktardığın zaman ben diyor ki sahih Bukhari bilmem. Ben anlamam. Sahih Müslim'i de anlamam. Kimi anlıyorsun? Ben diyor hocamı bilirim. O zaman onun hocası Kur'an'ın üstündedir, Sahih Buhari'nin üstündedir, sünnetin üstündedir, bütün sahih sünnetin üstündedir. Tek kelimeyle. İşte burada maalesef şiddet bazı alimlerimiz demiştir ki kesinlikle bu adam mazur değildir. Ben hacizane diyorum ki, biz ön hayatımıza bakacak olursak, belki de biz de o şekildeydik. Öyle değil mi? Çünkü her insan bilmediğinin nedir? Bilmediği şeyin düşmanıdır. Öyle değil midir? Bugün bunu bilmedi, dün bilmiyorduk, bugün bildik. Bu çıkmadan önce bilmiyorsa biz bu şeyin cehaletindeydik. Öyle değil mi? Bu çıktıktan sonra bunu bildik yaptıktan sonra bunu bildik. Dolayısıyla burada burada bu kişinin mazurup olmadığını güzel bir uslupla sen yapamazsan başka şahısların kanalıyla bu insana hücceti oluşturmak lazım. Ve alimlerimiz diyorlar ki hücceti oluşturmadan böylesi şahısları tekfir etmek kesinlikle caiz değildir. Çünkü bu adam mutaassıb bir mukellittir. Ve bu adamlardan başka kimseyi görmemiş ve başta söylediğim gibi eğer bu adam selefi bir bir ede kalkmış olsaydı bu adam böyle olmayacaktı, böyle olacaktı. Öyle değil mi? Sofi bir evde değil de şafi bir evde büyüdüğü, büyüdüğü zaman şafi olur, hanefi bir evde büyüdüğü hanefi olur ve bu şekilde. Ha o zaman, bilmiyorum bu aciz kanaatim diyorum ki böylesi insanlar böylesi insanlar Bilgileri düzeyinde dinlerinde samimidir ama zır cahildirler. O zaman bu insanların üzerinde hüccet oluşmadan onları tekfir etmek tak, doğru değildir. Niçin? Çünkü tekfir ettiğimiz zaman elimizde hiçbir şey geçmeyecek ve bunları kazanamayacağız. O zaman biz elimizden geldiği kadar yani Müslüman bir davetçi, Müslüman bir ilim talebesi elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar güzel uslupla, tıpkı Allah Celle Celalü Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi tamam mı insanları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. İbrahim suresinde olduğu gibi ve ilk ayet birinci ayet. Diğer ayetlerde diyor ki mesela "Ud'u ile sebebi rabbike bil hikmeti ve'l mev'izati'l hasene." Tamam mı? "Ve cadelhum billeti ve dikkat ediyorsanız bu <gülüyor> bu ayeti kerimede gerçekten kime karşı? Kafir ve hristiyanlara karşı. Eğer Firavun bile Allah Celle Celaluhu Musa diyor ki ona ve Harun'a gidin ona yumuşak söz söyleyin. Firavun Firavun'un küfru küfrün beba. Apaçık küfürdür. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu diyor ki onlara ve Allah Celle Celaluhu biliyor ki bu kafir adam Müslüman olmayacak. Biliyor. Ama hücceti oluşturmak için diyor ki gidin. Musa ve Harun'un hücceti, o Firavun'un üzerinde hücceti oluşturmak için ve ileride Ya Rabbi kimse bana anlatmadı, söylemedi, açıklamadı demesin diye Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Diyor ki İzhebâ ila Fir'an Tamam Yani ikiniz gidin. Tamam mı? Ona yumuşak söz söyleyin. Çünkü bizim gibi Davetçiler şiddetli davetçiler, tıpkı bir sofyaya vayotta herhangi bir adamı böyle sert gire, sert konuşursa, bundan diyecek, sana bir laf söyleyeceksen bir daha o adama yaklaşamazsın. Bizim gayemiz insanları kazanmaktır. Bizim gayemiz kafirleri, Hristiyanları, Budistleri, şunları, bunları, tamam mı kazanma? Bu eğer bunlar kafir ise, e bunlar Müslümandır bunlar. Müslüman bir anne babada yaşamış veya vayotta Müslüman bir ülkede yaşamış bunlar bu terbiyeyi aldıkları için sen bunları bir günle iki günle bunları sen kalkıp da aydınlığa çıkaramazsın mümkün değil bu zaman ister yani biz nasıl başlangıçta yani ben kendime söyleyeyim yani ben bundan 40-50 sene önce ben bu inançta değildim yani zamanla ben bu seviyeye geldim yani hak yol olduğunu nerede olduğunu anladım ama birçok geçitlerden geçtim ve ben inanıyorum ki herkes öyledir öyle değil midir Herkes söyledi. Yani Ali Satt ve biliyorsunuz 40 seneye kadar resul değildi. Ve risalet gelmeden önce Ali Satt ve selam risaletten sonra ona vahyedilen bütün bunların neyindeydi? Bilgisizliğindeydi Ali Satt ve Bilmiyordu. Ama bildirildikten sonra bildi. Allah Celle Celal ona öğrettikten sonra onun için başta dikkat ediyorsanız diyor ki ikra diyor ki ben okumasını bilmiyorum. Tekrar bir sıkıyor. Oku diyor. Okumasını bilmiyorum diyor. Üç defa veya iki defa üçüncüde ne diyor? Diyor ki İkrab İsmi halak. Ha o zaman bu insanlar okumuyorlar veya okuyorlarsa da maalesef-i şedid ustadların, şeyhlerin yani kendi ustaların, kendi şeyhlerin veya da kendi hocalarının çizdiği çizgisi doğrultusunda okuyorlar. Ha o zaman bu insanları mazur görmek lazım. Örneğin bu adam Şafii'dir, Şafii'ye göre okumuş ve da öğrenmiş, tamam mı? Bu adam Şafii'dir. Bu adam mesela diyelim ki Nakşibendi'dir. Nakşibendi bir yerde büyümüş, bu kültürü almış ve bundan vazgeçmiyor. Diğeri Kadiridir, diğeri Nurcu'dur, diğeri şudur, diğeri odur, diğeri budur ve bu şekilde. Ha, o zaman Müslüman davetçinin görevi, bütün bunları ne yapmak lazım? önünden bir çocuk gibi alması lazım. Ve onlara nasıl yaklaşacağını da çok iyi bilmesi lazım. Kendisi gerçekten ulaşamıyorsa hücceti oluşturmak için daha başka şahısların kanalıyla hücceti oluştursun veyahut da kitaplar vererek. Belki senin karşısında oturup anlattığın zaman belki <gülüyor> sana inanmaz veyahut da seni dinlemez. Örneğin namaz namaz kılmıyor. Namazın terkiyle ilgili kitap ver. Ve Türkiye'de tercüme edilen bir kitap var, küçücük bir kitap. Abu Sa'id El yarbozi kardeşimiz tercüme etti. Gerçi kendisi namazın terk-i küfür olduğuna inanıyor. Ama <gülüyor> bu kitabı okuma yani bu kitabı bu kitabın okulmasını tavsiye ederim. Yani kendisi her ne kadar bu işte yani bu e, iştehada göre hareket ediyorsa da ama bununla yani namazla ilgili çok güzel bir kitap ve çok güzel deliller almış. Allah ondan razı olsun. Bismillah. Bir de fazla da şey yapmamış. Yani hadisi tercüme yazmış. Altında tercümesini yazmış. Türkçe, Arapça, Türkçe, Arapça, Arapça, Arapça, Türkçe. Neticede namazın terki küfür olduğuna kendisi ne yapıyor? Bu çizgiyi seçiyor. Ama bu bir Müslüman bu kitabı okuduğu zaman ben inanıyorum ki namaz kılmazsa bu adam namaz kılacak. Bu kitabı okuyan bir tarikussale bu kitabı okusa ben inanıyorum ki bu adamda kalbinde bir miskazerrak kadar iman varsa inanıyorum ki bu adam hemen kitabı okuduktan sonra namaz kılacak. Çünkü namazın terki konusundaki tehdit çok büyüktür. Gerçekten namazın terki Allah katında en büyük icrandır. Yani bundan belki daha büyük bir icram yoktur kelime inşaat sonra okay. ve bu kitabı araştırın Türkiye'de Türkiye'de var <gülüyor> burada bir ara dağıttılar Kasım'da dağıttılar bir ara Kasım bastırda söyledi Kasım'da <gülüyor> dağıttılar bilmiyorum artık orada bulunur mu bulunmaz mı ama Sa Abu Sa'id kardeşimiz Türkiye'de yaşıyor tahmin ediyorum yani bu kitap Türkiye'de mevcuttu çünkü kendisi ah, Türkiye'de tahmin. evet ha, o zaman demek istediğim şu acizane. Hani namazın terki konusunda veyahut da namazın namazın küfür müdür değil midir? Müslümanlar kendi aralarında kutuplaşarak tamam mı? İki fırka bölünüp birbirlerinin aleyhinde mücadele vermemeleri. İkincisi namaz kılmayan bir kişi veyahut da başka bir görüşe sahipse bir kişi şu görüşe, diğeri o görüşe, bu görüşe, şu görüşe tamam mı? Bu insanlar bu görüşe gelince sen kalkıp bir günde, iki günde, üç günde bunları değiştiremezsin. Ve sen çağırdığın zaman kendine çağırmıyorsun. Sen Allah'a ve Resulüne çağırıyorsun. Kendisi hocasına çağırıyor seni. Ve dikkat ediyorsanız cemaatler genelde genelde insanları cemaatlarına veyahut da cemaatin lideri olan kişiye çağırıyorlar. Ama selef çizgisinde olan alimler demiyorlar ki şu hocaya gel bu hocaya gel diyorlar ki Kur'an'a gel sünnete gel ki neye, neye göre? Ashabın anlayışına göre. Ashabın anlayışına göre. Ve biliyorsunuz Kur'an ve sünneti en iyi bir şekilde anlayan kimlerdir? Ashabtır. Ve başlarında kim geliyor? Abu Bakr, Umar, Uthman ve Ali radiyallahu anh. <gülüyor> tamam mı? O zaman biz muhaliflere karşı gayet mutavazi gayet serin kanlı olmakla beraber onları biz daha önceden nasıl karanlıkta idisek, onları ne yapacağız? Onları bu gibi karanlıklardan kurtarıp aydınlığa çıkarmaya çalışacağız ve gayet güzel bir üslupla. Tamam mı? Diğer ayet-i de Allah Celle'ye diyor ki Edi'yle ila i Rabbike'yi anlattık değil mi? Diğer bir ayet-i kerime var bana hatırlatın. Kul hadihi sebil-i Kul hadihi sebil-i ila ilallahi ala basira. Kul Allah Celle Celle Aleyhisselatü Vesselam diyor ki قُلْ يَا مُحَمَّدْ اَوْ اَيُّهَا الرَّسُولُ De ki ey rasul De De ki Deki ya Muhammed Yani Allah Celle Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sen işte şunlara söyle söyle De ki, kul قُلْ هَذِهِ İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Tamam mı? هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى Ben Allah'a tamam mı? Basiret üzerinde Ey Ey Besbelli, besbelli bir çizgi üzerinde Allah'a ne yapıyorum? Çağrı yapıyorum. O buradan kainde diyorlar ki Al-Basira burada yani ilim deniliyor. Ve ilim meselesi Rıfat kardeşimiz inşallah değinecek buna. İlim. Tamam mı? Çünkü her şey ne, nereden geçiyor? İlimden geçiyor. Fe'lem ennehu la ilahe illallah diyor. Allah Celle Celaluhu Muhammed suresinde. Ve İmam Bukhari rahimahullah bunu bizzat bu meseleyle ilgili ne yapıyor? Anlatıyor. Faalem bilmiş ol ki Allah'tan başka hak mabud yoktur. Ve dikkat ediyorsanız ilk geliyor. ne geliyor? Ey bilmiş ol. Demek ki ilim amelden ve sözden önce gelir. <gülüyor> Bilmeyen amel ederse bile Yahudiler gibi sapıklığa düşer. Ve Yahutta bilip taamel etmeyen Yahudiler gibi ne Yahudiler gibi olup ne yapar? Onlar da azgınlığa düşer. Ha o zaman kişi Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği şekilde Resulüne nasıl hitap ettiyse biz davetçiler veyahut da ilim talebeleri olarak da bilmeyenleri bu şekilde ne yapacağız? Yumuşak bir huyla, yumuşak bir üslupla onlara yanaşmaya çalışacağız. Ki namaz kılmayanlar namaz kılsınlar. Ve Allah Hüseyin diyor ki, şeyinde gönderdiği zaman diyor ki işte gittiğin zaman ilk öncedir olan sen ne yapacaksın? <gülüyor> Onları İslam'a çağıracaksın. Onları İslam'a çağıracaksın derken neyi kastediyor? Ey kelime-i şehadeti. Tamam mı? Ve en sonda diyor ki, bak diyor, şunu bil ki diyor, bir kişinin hidayetine sebep olursan diyor var ya, tabii ki o zaman için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır diyor. Kişinin bu adam namaz kılmıyorsa, bu adamın namaz kılmasına sebep olduysan, bil ki bu senin için büyük bir kurtuluştur. Ha, o zaman biz elimizden geldiği kadar bu namaz kılmayan insanları güzel bir uslupla, ayetlerle, hadislerle ne yapacağız? Namaz kılmaya çağıracağız. Şere ama burada kızdırıcı olmayacağız, nefret ettirici olmayacağız. Ve diyor ki, yani yessiru ve la tuassiru beşiru ve la tunaffiru. Ey müjdeleyiniz ama bu müjde, insanları müjdelerken insanları İnsanları iyiliğe çağırırken, namaza çağırırken, tevhide çağırırken, amele çağırırken ne yapmayacağız? Nefret ettirmeyeceğiz. Yani ufacık bir kelimeden yok filan kafirdir, filan zındıktır, filan şudur. Bu adama sen kafir desen bir daha sana yanaşmaz. Hatta senin olduğun arkadaşların hiçbirisine de yaklaşmaz. Senin gibi kişiler düşünen herkesten kaçacaklar. Kurtun kurttan kaçtığı gibi. Kuzurlu. Kuzunun kurttan kaçtığı gibi. Onun için ne yapacağız? Kur'an ve sünnetin emir ve yasakları içerisinde ne yapacağız? Kolaylaştırı olacağız. Yessiru ve la tuassiru. Ve bazı şahıslar yessiru ve la tuassiru derken yani <gülüyor> çok aşırı giderek yani yani mesela alkollü içi, alkollü içki içiyor. Ya diyor Allah Resulü Aleyhi diyor ki yessiru ya kolaylaştırı içsin ya. Bir bardak ne olacak yani? Kafayı o vay değil. O Aristoteles am diyor ki ya bir yani ساعة'le kalbini, ساعة'le Rabb'i diyor yani. Tamam bunu da getiriyor sana. Yani sana hüccet de getiriyor. E, bu bu şekilde öğrenmiş. Ha biz ne yapacağız? Bunu düzelteceğiz. Yok bunun manası böyle değil. İşte böyle. Bunu söylediği zaman ha kafir seni falan desek <gülüyor> bu adam tamam bir daha sana yanaşmak. O zaman elimizden geldiği kadar Allah rızası için buna özellikle kelime-i tevhitten sonra namaz meselesinde çok titiz davranmaya çalışalım. Ve şahısları sınıflandırmaya sınıflandırmaktan da kaçalım. Yani biz insanları sınıflandırmayacağız. Bu insanlar kendilerini sınıflandırmışlar. Artık ister kim olursa olsun, hangi cemaat olursa, hangi grup olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun. Önemli değil. Çünkü biz de o çizgide yürürsek bizden alamayacaklar ve bizde yanaşamayacaklar ve devamlı bizden kaçacaklar. O zaman davetçi yerin talebesi, tamam mı? Her grup ile veyahut da her gruplar ile ne yapacak? Uyuşacak. Yani onlara uymaya çalışsın. Onlara uymaya çalışsın derken ey aralarına girsin. Çünkü Biliyorsunuz genelde gruplar öyledir. Herkes kendi grubuyla notturur. öyle Genelde öyle değil mi? Herkes grubuyla. Bas, kendi grubundan başka bir yere gitmez. Peki biz bunlara nasıl ulaşacağız? Bunlara ulaşmamız gerekiyor. Ha o zaman biz bu aşırılığı, tamam mı? Bu tekfirciliği, şunu bunu ne yapacağız? Bunu edinmeyeceğiz. Ve herkesle kardeş olacağız. Tamam mı? Çünkü her grubun mutlaka iyi tarafları var. İyi olmayan taraflar var. Biz iyi olan taraflarını göz önünde bulundurarak iyi olmayan tarafları da Allah rızası için ne yapacağız? Ona anlatarak bu doğru olmayan şeylerden kurtararak yüzde yüz aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. Hada Wallahu Alem, Bissallahu Vessellemu Barakatuhu Verirse Gelecek hafta inşallah bu konuya yine devam edeceğiz. Aleykümselam. Böyle diyorlar, evet. Girin kanallarında, ben diyorum ki var ya şu anda kendilerin kendi kanallarında konuştuklarını belki biz yüz sene konuşsaydık belki bir tane bize inanmazdı. Şu anda elhamdülillah şu kanallarıyla konuştukları herkes artık duyduktan sonra inanıyor, bakıyor ya gerçekten bunlar böyle. Yani bunların kanallarında konuşması bizim için çok çok daha iyi oldu. Mesela şu Nasrullah denen adam şu Suriye hadisesinde her şey açığa çıktı. Düşünün. Kendileri Nusayri yani Beşar Esed onların yanında kafir olmasına rağmen ama asıl Şiilikte payı olduğu için diyorlar ki bu şeydir diyorlar. Ve şu anda Irak bütün Şii milisler ve Lübnan'daki, e, Yemen'deki, Pakistan'daki bütün bu gruplar ne yapıyorlar? Şu anda Suriye'de 65 bin kişi şu anda Suriye'de bu Beşar Esad'ın yanına çalışarak Müslümanlara karşı savaş veren insanlar var. Ve özellikle Iraktan Jeşbeder, Ceşil Mehdi ve Ceş e, Abu Fazl El abbas Hepsi Abu Fadl el-Albes'in ismi altında şu anda Suriye'de Sünnilere karşı mücadele veriyorlar. Tamam mı? Şimdi bu adamlar diyor ki, diyorlar ki bunlar Ashab Muhammed Aleyhisselam öldükten sonra Ashab ne yaptılar? Kur'an'ı değiştirdiler. Onun için dikkat ediyorsanız siz şöyle bir şeyi gördüğünüz zaman şöyle Kur'an'ı yapıyor yapıyor, onların imamlarını söyledikleri süreden başka süre okumazlar mesela قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرِينَوْا okurlar mesela tamam mı? Yani e, şeyle ilgili olmayan şeyler okuyorlar. Ama belki Kur'an'ın yarısından fazla inkar ediyorlar. O adamlar e, en meşhur kitaplarında mesela Al-Tabrasi tefsirinde tabii, tabii. buradaki Al-Tabtabai, Al-Küleyni, Al-Kafi diye bir kitapları var. Nasıl biz mesela sünni toplum Sinni toplumun edindiği bir Bukhari varsa onlar da edindikleri bir el var. Küleyni'nin yazdığı El-Kâfi bizzat bu kitapta var. Ve burada ilim öğrencileri burada birçok kitap bastırarak bunların sapıklıklarını ve inkar ettikleri süre ve ayetleri hepsini kitaplarda belirtiyorlar. Ve şimdi elhamdülillah Abdullah kardeşimiz, Gurbayayınların sahibi bu gibi kitapları şimdi tercüme etmeye çalıştı buradan aldı. Şimdi tercüme ediyor yani. Ya Allah, Allah sizden de ondan da razı olsun. Yani burada alimlerin çıkardığı bu gibi kitapları tamam mı? Şiilerin inkar ettikleri süreleri ve ayetleri burada sayfalarla kitaplarından sayfalar ve şu sayfada diyor. Şu adam şöyle söylemiş. Bu adam böyle söylemiş. Tamam mı? Ve burada Ayşe validemizin şu ana kadar zaniye olduğunu ne yapıyor? El-Küleyn'in bizzat kitabında zikrediyor. Ve bir tane Adnan Ar'ur var. Benim üstadımdur aynı zamanda. Bazen Mısır'da, şurada, burada bu gibi şahıslarla münakaşa yapıyor. Yani münazareler yapıyor. Safa kanalında. He. Safa kanalında bir de El diye bir kanal var. Orada da bazen oradan da veriyor. Bir de El Mustaqilla var. El Mustaqilla'ya da bazen çıkıyor. Şimdi Irak'ta El Hu'yi diye birisi var. Bizzat Şeyh Adnan ile bu meseleyi konuyor ki ben diyor bizzat Mehdi ile görüş görüşüyorum diyor Arap'ta. Aynen böyle söylüyor. Yani şu hani Samura dağlarındaki 7 yaşında kaya giyen adam var ya diyor ki ben diyor ayda bir sefer diyor Mehdi ile görüşüyorum. Ya da kim Allah senden razı olsun diyor ya Adnan hoca diyor. Madem ki öyle diyor niçin bu insanlar böyle bu kadar birbirleriyle olsun? Ya bizi de götür diyor. Tamam mı? Biz de ona biat edelim. Yo, benden başka hiç kimseyle görüşmez ve bizzat bu imam bana dedi ki şu Ayşe'nin Ayşe ile Ayşe ilgili olan ayet levh-i mahfuzda, mahfuzda Ayşe zaniyedir diye yazılmış kim bunu çevirmiş işte el muhacirun ile ensarlar ittifak etmişler ve özellikle Ebu Bekir ve Amar bu Kureyş toplumu için büyük bir rezalettir gelin biz bu ayeti değiştirelim ve bu ayeti bu şekilde amele-i mahfuzda nedir? Lauh-u mahfuzda olduğu gibi duruyor. Evet, Kim tamam. sana söyledi? Diyordu ki işte Samurra'daki tamam mı? Mehdi ona haber. Çünkü her ayda gidiyor onunla oturuyor. <gülüyor> i̇şte bak şöyle yapın, böyle yapın, şöyle yapmayın, böyle yapın. filan doğrulduğu filan öyle diyor. Hatta yani demiş ki ona şimdi onunla Muktada Arsadır arasında da şey var, ihtilaf var. Hatta demiş ki dikkat et bu bu şeytan var ya bu şeytan ileride size çok zarar verecek. Yani muqtada asadır. <gülüyor> bu onlardan birisidir. Ama aralarında itilaf var bazı meselelerde. Bak diyor hatta bana öyle söyledi. Ve hatta birkaç defa onun suikast yapmak istediler ama yapamadılar. Ama öldürecekler bir gün. Demek istediğim 12'ye mesbena mensup ve tafraqsana mensub olan insanlar maalesef şiddet yani Hatta Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah Celle Celaluhu tıpkı senin gibidir diyor. Ben size şeyde anlattım. Ee, tedmuriye'yi anlatırken biz Tedmuriye'de ders verdik arkadaşlara. Orada İbn-i Teymiye Rahimahullah ederek el de, de zikrediyor. Bir diyor ki el ismi diyor ki Allah'ın vekerinden sakalından hariç diyor bana ne derseniz diyelim ki tıpfatıp senin gibi diyeceğim diyor. Yani Allah'ın zekarını bana sormayın. Sakalını da bana sormayın. Başka neyi sorarsanız sorun. Tıp patıp benim gibi, senin gibi diyor. <gülüyor> Ve Allah'ın insanlar gibi bir ceset veyahut bir cisim olduğunu açık açık haykırıyorlar. İnternete girin. Bu adamların kanallarına girin. Göreceksiniz saçlarınız beyaz olacak de Hocam bunlar 12 imamı nereye koyuyorlar? Hangi tepeye koyuyorlar. Hangi yönü? Yani peygamberden daha mı üstün görüyorlar yoksa. Heh. Bismillah. Maalesef <gülüyor> şiddet her ne kadar her ne kadar onların yani sözde inandıkları iddialarına göre her ne kadar onlar Resul'den daha değerli değilse diyor, söylüyorlarsa da bazı Resul'den daha değerli olduğunu söylüyorlar. Örneğin yine bu el yine bu Al-Huy'da, yine Şeyh Adnan'la bu tartışmayı yaparken dinledim. Diyor ki bakın mesela El-Hasen afdolu min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minbâbin nesel diyor. Minbâbin nesel. Yani. Nesep dolayısıyla diyor Hasan Hüseyin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha faziletlidir. Diyeceksin leş diye iselni leş. Diyor ki şundan dolayı diyor. Diyor ki Muhammed'in babası kimdir? Allah. Diyeceksin ki Abdullah. Peki Muhammed'in annesi kimdir? Diyeceksin ki Emine. Peki Muhammed'in dedesi kimdir? Diyeceksin ki Abdülmuttalip. Peki Hüseyin'in babası kimdir? Ali aleyhisselam. Peki Hüseyin'in annesi kimdir? Fatimutuz Zahra. Bak şu kıyasa baksız. <gülüyor> tamam mı? Annesi peki Hüseyin'in dedesi kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Şu, yaptı. Ha, o zaman diyor Ecel diyor El-Hüseyin aleyhisselam afdalu min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem min babin nesed dolayı ama dolayı o ondan daha hayırlıdır ama ne dolayı bu ondan daha hayırlıdır. Seyyid gibi yani, 20 çıkar 10 ekle. Aynı gecenin, <gülüyor> İşte ona işte. gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bahçeli gülüyor> kıyas olmuş. Bahçeli, <gülüyor> zaten Şiilerin dini tamamen <gülüyor> mantık felsefedir. Başka bir şey değil. Dinleri mantık ve felsefedir. Onun için alimlerimiz diyorlar ki özellikle bilinçli bir Şii ile bir sünni bilinçli bir Şii'yle oturup tartışmasın Niçin diyeceksiniz? Çünkü bu Şii veya da mantıkçılar, felsefeciler sana kal Allah kal Allah, konuşmuyor ki. Biz dini konuşmak istediğimiz zaman neye göre konuşmamız gerekiyor? Kal Allah kal Allah, Resulullah. Allah Ama şimdi vallahi bu çayın üzerinde konuşacağız. Biz demeyeceğiz ki kal Allah kal Allah, Resulullah. Onun için Aleyhisselatü Hurmanın şeyinde aşılamasında hata ettiğini hissettireyim çünkü onun ka kal Allah'la kalırsın alakası yoktur. Bu çay nedir? Bu çay işte şöyledir böyledir. Aklımızla ne yapacağız, anlatacağız. Ama sen gel namazı aklına tanıtamazsın. Öyle değil mi? Anladım. Mutlaka bu namazı emreden, mutlaka koyduğu bazı günler şartlar vacipler var. Onu ona gidene anlatacaksın. Evet. Ama bu adamlar dini bile felsefe ve mantıkla anlatıyor sana. Kala Abu Abdallah bazen diyorlar. Özellikle Cafer-ı Sadık'a genelde Abu Abdallah diyorlar. Ya onların kitaplarını okuyun arkadaşlar. Yani bilmiyorum ki ben insan okuduğu zaman sıkılıyor ama öğrenmek için okuyorum ben acizane Yani nasıl öğrenmek için? Bunların pisliklerini bilip he, için. aktarmak için. Yoksa bunların kitapları okunması Çünkü acayip kitapları küfür saçıyor. Ama diyeceksin ki herkes bu kitapların küfür olduğunu bilir mi? Bilmez. Onun için alimlerimiz yani her Sünnet ve Cemaat alimleri diyorlar ki bir kişi hakkı batıldan ayırt edemeyecek güçteyse tamam mı? Bir kitapta hak ve batıl varsa o kitabı okumasın. Ve örnek veriyor. Diyor ki mesela ve mekşere'nin tefsiri. Lugat konusunda örnek verilecek kitaptır. Ama gel ki gelelim diğer konularda sapıkları çoktu. Çünkü kendisi mütezilidir ya. Onun için diyorlar ki mesela bir başlangıçta bir ilim öğrencisi diyor. desek ki bize hocam ben bu kitabı okuyabilir miyim? Diyeceğiz ki, diyor ki diyeceğiz ki sen bu kitabı okuma. Peki ne okuyayım? İbni Kesir'i oku. Ok. Niçin? Çünkü İbni Kesir'de yani her ne kadar bazı İsrailiyetler varsa da <gülüyor> tamam mı? Özellikle tahkik edilen kitaplardan hangisi hangi konular beni İsrail oğullardan gelmiş veya anlatılmış diye anlatıyorlar tamam mı? Ama da kitabı akide konusunda tam sapık bir kitap. Mesela diyor ki mesela Seyyid Kutub'un Kutub kitabını okumak istiyorum. Bu kişi diyor başlangıçta diyor eğer hakkı batılı birbirinden ayırt edemeyecekse biz deriz ki hayır sen Seyyid Kutub'un kitabını okuma. Ya efendim işte mesela Kurtub'un kitabını oku, Tabari'nin kitabını oku mesela, kitabı tefsirini oku. Niçin? Çünkü Seyyid Kutub'un kitabında hak da var hak olmayan sözler de var. Diyeceksin ki Seyyid Kutub bu hak olmayan sözleri bilerek mi? Niye, ya, yok bilerek değil. Adam bu hataya düştü. Ha o zaman ben hakkı batıldan ayırt edemeyecek seviyedeysem bu kitabı alıp okuduğum zaman doğrusunu ve doğrusu olmayanı da alacağım. Öyle değil mi? O zaman ben tıpkı Seyyid Kutub gibi düşüneceğim. Seyyid rahim Allah geçmişte hata etti ve gitti. Rabbim Celle Celaluhu e, iştihadından dolayı yine ne kadar hata ettiyse de yine bir sahip verecek. İnşallah biz öyle inanıyoruz. Çünkü adam adam gerçekten bunları bilerek, bu hataları bilerek işlemedi. Ve özellikle onun için bazı zalimler bunu vahidetul vücut ile itham ettiler. İhlas suresinde, hadis suresinde bu gibi şeylerde. Bazı zalimler diyorlar ki diğer kitaplarına baktığımız zaman çünkü ondan sonra olan bazı kitaplar var. Mesela adalet-i içtimaiyye de çok botlar kırıyor gerçekten. Ha, o zaman bu kitabı alıp okuduğun zaman sen yani olarak aynı Kadının kadının şeyi hani ne diyorlar eleye hani buğdayı koyuyorlar ya eleye bazı yani bazı şeyler buğdaya benziyor değil mi? hatta burgula benziyor. Gözü çok keskin olmazsa veyahutta küçük bir çocuk olsa o buğdaya benzer ona onu da elekte bırakacak. Yani atmayacak. Ama tecrübeli bir kadın onu bildiğinden dolayı her ne kadar benziyorsa da onu kandırmıyor. Alıyor, atıyor. Okuyucu da o şekilde olmalı. Yani okuyucu bir Müslüman okuyacağı kitabı seçmesi gerekiyor. Seçemiyorsa seçe, seçebilecek kişi kişilere sorması evet. gerekiyor. Onun için Allah'a diyor ki Fesel ve zikri in la Ha o zaman başlangıçta olan bir kişi biz deriz ki Tamam mı? Sahih-i buhari oku. Tamam mı? Sahih-i Bukhari'de mesela bazen çelişen bazı hadisler var bilmeyen, burada mesela özellikle mesela diyelim ki abdest meselesi bir hadiste diyor ki abdest bozulur kişi eline ne değdiği zaman bir hadiste, bir hadiste bozulmuyor. E, bu adam der ki ya burada Allah Resulü Aleyhisselam çelişiyor diyecek. Ha Bu konuda bilgisi olmayan bir kişi ne yapacak? Burada sapıtabilir. O zaman ne yapması gerekiyor? Ondan üstün olan bir kişiye sorması gerekiyor. Ama bu halde genelde sapık bir şey yoktur ehl Sünnet ve Cemaat bir ittifak demişler ki Allah'ın kitabından sonra en doğru kitap Sahih-i Bukhari'de demişler. Ondan sonra Sahih-i Ha O zaman bu gibi şahıslar şüphesiz olan kitaplara el atması gerekir. Hatta Kur'an-ı Kerim mi bile? Mesela siz biliyorsunuz burada bizim Suudi Arabistan'da yani burada bir Kur'an-ı Kerim tercümesi var. Beş profesör beş mi altı mı tercüme etmişler. Ha eee şey yani Hayrettin Karaman Hoca da bunların arasında ah. Yani rahmetullahi. Tercimelerinde öyle potlar kılmışlar ki bunlar profesör. Bazılar da doktor profesör. Bazıları doçent, mühendis. Yani belli bir seviyeleri var. Ve ben inanıyorum ki ben inanıyorum ki belli bir seviyeleri vardır. Ama o akideye inandıkları için akide konusunda Aynı şekilde ne yapmışlar? Devam etmiş Ve özellikle size bir ayet soracağım. Yani bunu çocuk bile bu ayette hata etmez. Çocuk bile. Bakara suresinin 207. ve 208. ayet olacak. Tamam mı? Utkulu silmi mikafeten ayeti. Bunu nasıl tercüme ediyorlar? Barış diye tercüme etmişler. Diyorlar ki Ey barış, topyekun barışa giriniz. Yani essin lügat açısından gerçekten esir barış anlamına geliyor lügat. Ama bir istilahi manası var. Ha, ya bu kadar bu, bu adamlar bu kadar mücahil. insan diğer tefsirlere, diğer fıkıh kitaplarına diğer kavramlara, diğer şunlara, bunlara insan müracaat etmez mi? Böyle al ayeti sen hemen zahiri manasına göre tercüme et. Olmaz. Araştıracaksın bilecek. Onun için her, her tercüman fakih değildir. Barış diye tercüme etmiş. Barış diye tercüme etmiş. toto <gülüyor> barışa... Girin mi barışa mı sarılın ha, böyle bir şey? Top, tam Şimdi barışa, barışa girin. Peki Ama ne demesi i̇slam'dır gerekiyor? Da, yani top yekun her şeyinizle İslam'a girin. Anladım. Çünkü Allah yani İslam'a emrediyor. Tabii. Bir zaten etmiyoruz. teslim olmak demek, teslim olmak demek. Hani burada. Yan, yani, yan kardeşimiz anlatacak inşallah benim. Yan anlam. Yani İslam diye geçmiyor zaten ayette. Silmin manasından. Diyor ki Allah cehaet. Entulu fi silmi kaffa ten. Aldın sen bir Müslüman olarak tamam. şu meali aldın okudun ve bu gibi şeylerden haberin yok. Sen bunu aynen alacaksın öyle değil midir? Barış dini diye girecek herkes. Ve bu şey, ayeti şale, şale, şale mesela diyelim ki sen bu ayeti mesela kendi kendine bir meseleyle ilgili hüccet olarak sunacağın hüccete, zaman hüccete, diyeceksin ki an, yuk, yuk, Allah Celle Celaluhu diyor ki bir de Allah Celle Celaluhu diyor ki hepiniz topyekun barışa giriniz hala kasf. Barış. Kim olursa olsun ona barışa giriniz. Kim olursa olsun. Peki öneriniz evet. var mı? Hani kaynağı olan yani Tam evet. yazılmış, çevrilmiş. Tamam. Tamam. teslim yani. kaynak olarak tefsir İslam diye tefsir tefsir edin. Yok. Kaynak Hangi şey soracağım? daha faydalı Vallahi ben Türkiye'den çoktan beri uzağım. Yani şu anda Türkiye'de... Burada var, Efendim? Yok, yok, yok. Burada sadece bir işte bu... Yok, hatta hocam bu... burada. Hocam bir şey soracağım yani ben. Az önce Seyit Kutup'un e, karamandan bahsettiniz hataları. E, bu hataları kasıtlı yapıp yapmamasına bağlı olarak mı tekfir edilmesi gerekir? Yani mesela e, Seyit Kutup hataları var. Çok pot kırmış dediniz. Bu e, yani kasıt yapmadığı için tekfir edilmez mi? Yani buradaki kriter evet. kasıt mıdır? İşte alimler bunu söylüyor. Gerçi burada, <gülüyor> burada söylediği Arabistan'da Rabia Elmedhani diye bir hoca var. Ee, yani hocam sayılır. On, hemen hemen 5-6 ay onun derslerine katıldım. Ama işledi, bazı meseleler de çok şey aşırı görüyor. Ve Seyyid Kutubu kesinlikle tekfir ediyor. Evet. Ve bu konuyla ilgili yani yazdığı iki tane kitap var. Diğer alim, Hatta Ebun Baz bin Uthemin Rahimahullah, ee, İmam Elbani, diyorlar ki evet burada hataya düşmüş. Ama bu adam bu hataya düşerken gerçekten bilerek mi düştü? Hata bilerek düşmüyor. İhlas e, suresinde Vahadetü Lücud evet. ve İkhlas suresiyle hadis Abi, suresinde. Düşüncesi düşün. yokken, evet. eleştir, düşün. yok ya. E, yani onlar biliyorsunuz aşariler ma ve Seyyid Kutup rahimehullah maalesef bu çizgideydi. Yani isim ve sıfatlardan Seyyid Kutub Allah rahmet etsin. Ben Aynen. Bu çizgide olmaması, tekfir edilmesi gerekiyor. Yok yok. Yo. Yani zaten tek, tekfir, bir kişi tekfir ediyor. Yani bu çizgide ya da bu çizgide olan cemaat tekfir ediyor. Mesela e, Rabia el al-Medhali'nin çizgisinde <gülüyor> olan grup tekfir ediyorlar. Ama alimlerimiz burada büyük alimlerimiz demişler ki yani ona hatta ben okudum. İmam Ebu Mez 3 tane Risale yazdı Rabia. <gülüyor> Ey yani bu kadar aşırı gitmemek için. Yani biz Seyyid Kutub her ne kadar alim değilse de aynen öyle her ne kadar alim değilse de Sosyalopta bu kişinin var. bu kişinin yapmış olduğu veyahut da düşmüş olduğu bu hatalar bilerek düşmediğine inanıyoruz. Yani şu anda ee, bu vahdetül vücud ile şeyi, şu anda hepsi tam aklımda değil. Ama isterseniz Rabi'i, Allah sizden de ondan razı olsun bu konuyla ilgili yazdığı şeyleri gelecek hafta isterseniz bunlara değinebiliriz. İlle yani. Yani, de istiyorsanız. Eser, Adli Eser'ini okumuştum ben. Oradaki vahdedi oturduğu yerden yere buluyor. Yani. Öyle peki peki o o görüşü yanlışlıkla. Olarak... O, evet. Ya bir... İmam Elbani diyor ki siz Seyyid Kutub'un vahdetül vücuttan beri olup olmadığını bu tefsiri yazdıktan sonraki kitaplara bakacaksınız. Mesela e, onun bir kitabı var çok güzel. İsmi Yoldaki İşaretler. Ve bu yoldaki işaretler bazıları diyorlar ki Fizilal'dan ayrı bir kitap olarak saymışlar. Yani bizzat kendisi böyle oturup da böyle bir kitap yazmış değildir. Bazıları diyorlar ki bizzat kendi eliyle yazıp ve bu ismi verdiğini. Ya bu Biz bu kitaba baktığımız zaman hocamızın söylediği gibi burada vahadet-ül bakın ile bir hiçbir alakası yoktur. Uluhiyet tevhidine çok güzel bir şekilde değiniyor. Rububiyet tevhidi ve ületiyonluğu çok güzel bir şekilde işliyor bu kitapta. Ama İhlas suresinin tefsirine ve hadis suresinin tefsirine girdiğiniz zaman fizilal'da. He, fizilal'da. Gerçekten burada açık bir şekilde adam bunu ne yapıyor? Bu hataya düşüyor. Onun için alimlerimiz diyorlar ki yani bir kişinin hatalarını gördüğünüz zaman hangi kitaba dayanarak değil bütün kitaplarını veyahut da bütün sözlerini topladıktan sonra o kişinin hakkındaki görüşe bir görüşe çıkın. Ve onun için mesela hadislerde de yine o şekilde. Dikkat ediyorsanız mesela şimdi bu namazla ilgili namazın terki küfür müdür değil midir? Bu deminki okuduğumuz hadislere göre kim okusa tamam bu küfürdür. E ama öyle hadisler var ki öyle hadisler var ki kalbindeki miska zerre kadar iman olup da ölen kişi nedir? Cehennem ebediyen cehennemde kalmayacak. Hadis-i bataka var. Hadis-i şefaa var. var. Hmm. Tamam mı? Nice hadisler var. O zaman alimlerimiz ne diyorlar? Diyorlar ki bir alim bir meselede hüküm verebilmesi için o meseleyle ilgili bütün ayet ve hadisleri toplaması gerekir ki bir neticeye varabilsin. Sadece bir hayata göre veya da bir hadise göre yani bir neticeye varamazsın. Tıpkı haricilerin bazı ayetlere dayanarak hataya düştükleri gibi. Onun için alimlerimiz haricileri tekfir etmediler. Eyvah işte on ben onun diyendi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَ اللّٰهِ فَاولَٰيكَ kafirun Ayeti. Tamam mı? Bu ayeti almışlar. Dolayısıyla Allah'ın hükmüyle hükmü etmeye herkes kafirdir ve özellikle hakimlere değiniyorlar. <stekladı> ha. <gülüyor> İmam Elbani diyor ki <gülüyor> Allah'ın hükmü la hük hükmetmemek sadece hakimlere has değil ki her fertle her ferde has. Yani her fert kendi nefsinde eğer bekarsa, kendi evinde eğer evliyse, kendi iş yerinde eğer patronsa, kendi grubuyla eğer grubuyla eğer grup başkanıysa, kendi mesabile eğer meshep başkanıysa başkeline. Tamam mı? Örneğin diyor ki bir kişi bir kişi kendi nefsinde Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmese Allah'ın hükmüyle hükm olur. O zaman bu kişiyi ne olmuş olur? O kişilerin zihniyetine göre bu kişi kafir oldu. Ve diyor ki sorayım diyor. Şu anda onlar yani hariciler büyük günahlar ile herkesi tekfir ediyorlar. Bakınız şu anda El-İbadiye fırkası şu anda Umandaf ki fırka. Bu biliyorsunuz haricilerden bir fırkadır. Ve şu anda kendi başlarında olan hakim Allah'ın hükmüyle hükmetmemesine rağmen ne yapmıyorlar? Tekfir etmiyorlar. Peki niçin kitaplarda tekfir ediyorlar? demek ki hocamın söylediği gibi acaba Ahmet bin Hember Rahim Allah'a bu verdiği fetva ve ona bağlı insanlar hep fetvada mı kalıyor yoksa gerçekten tenfile geçiyor mu? Yani tabbika geçiyor mu? Bir kişi aralarında öldüğü zaman yani gerçekten hayvanlar gibi böyle sahraya mı atıyorlar? Yok. Sadece fetvada. Ama amelde ve tenfilde yok. Öyle bir şey yok. Pratikte yok. Ha, pratikte yani. yok. Dolayısıyla ibadiciler de yine o şekilde ve de hariciler. Tamam mı? ha O zaman bir kişi kafirup olmadığı veya da kafir olup olmayacağı veya da müşrik olup olmayacağı o meseleyle ilgili bütün hadis ve ayetleri sen bir alim olarak görevin budur. Madem ki sen alimsin veya da kuvvetli bir ilim talebesisin o zaman bilinçli hareket etmen gerekiyor ki rastgele ona bunu dinden çıkarmayasın. Tamam mı? Toplayacaksın ondan sonra bir neticeye varacaksın. Ve inşallah ben bu meseleyi özellikle namaz konusunda ben bunları buradaki alimlerin bu meselenin etrafındaki ihtilaflarını çok bilinçli bir şekilde size Allah'ın izniyle anlatmaya çalışacağım. Göreceksiniz ki, tamam mı? Göreceksiniz ki yani bir hadise dayalı veya da bir ayete dayalı hiç kimse kimseyi tekfir edemez. Ve onun için hariciler bu ayeti aldılar ama diğer şeyleri hepsi ne yaptılar? ihmal ettiler. Çok Ve olur. bu şekilde milleti tekfir ettiler. Mahal asafişşedid yani. Alkolü içkişen onların yanında kafirdir. Zine yapan onların yanında kafirdir. Tamam mı? Adam öldüren onların yanında kafir. Onlar nice adamları öldürdüler. Hatta Ali'yi bile öldürdüler ya. Ali bile öldürdüler. Peki Ali radıyallahu anh kafir miydi? Peki bu adamların inançlarına göre adam öldürmek küfür ise siz Ali'yi öldürdünüz. O zaman siz de kafir oldunuz. Sizin de nechenize göre tabii. Yani haricilerin mezhebine göre bunlar kafir oldular. Nice sahabiler, sahabileri öldürdüler, tabiini öldürdüler. Nice mazlum kadınları öldürdüler. Yani mesela insanları imtihan ediyor. Şöyle yolda birisi geliyor. Diyor ki: men men Ya bu adam bilmiyor ki bu acaba bu Alevi, Ali Ali taraftarı mı yoksa muaviye onlar da bilmiyor. Sen insem bana soruyorsun. Onlar yollarda bu şekilde insanları imtihan ediyorlar. Adam düşünüyor. Ben de sen ki ha ben ya ben Ali sen dersen bu adam devam bu adam Muaviye taraftarı olabilir. Evet. Ya Muaviye dersen bu adam Ali taraftarı olabilir. Yani ha, yani, %50 şans. Yani. 50 50 diyor. He. Tamam. 50 <gülüyor> 50 gidecek. Mesela ha diyor ki <gülüyor> la Ana, ana Ali. Öyle o mi diyor? Kaldırıp pat diye kafasını öldürür. O anda. E tarzı. bu adam, dikkat et bu adam. beri bu adam Müslüman, bu adam sahabilerden olabilir, tabilerden olabilir ve biliyorsunuz özellikle uçkarın uçkarın üç karın, uç karın Ali <gülüyor> ne yapıyor? Bunlar en iyi insanlar olduğunu söyleyeyim Aştuvü Sallallahu Aleyhi mı? Yani üç bu üç zaman içerisinde yaşayan insanlar. Diyor ki Aştuvü Sallallahu Aleyhi eş. قَرْنِ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ Tamam mı? Debir. Yani bu zaman içerisinde benim zaman diye yaşayan en hayırlı insanım, en, en zaman nedir? Aleyküm selam Selam'a selam böyle. Benim zamanım, Darussu'ndan sonraki, ondan sonraki yani Ashab-ı Tabi'in ve etbad Tabi'in olduklarını söylüyor. Ha o zaman tekfircilik, مَعَ الْأَسَفِ Hastalık. Müslümanlar arasında büyük bir hastalık oluşturdu O bu tekfir, tekfir, tekfir meselesinde yani ehliyetli olan da konuşuyor ehliyetsiz olan da konuşuyor Veya hatta şöyle diyelim bu konuda sanki herkes ehliyetliymiş gibi istediğini kafir yapıyor istediğini Müslüman yapıyor tıpkı hariciler ve da gibi hocam Hazreti e, Ayn'in kabri nerede yani. ilgili olduğu için Efendim? Hazreti Ayn kabri ya, de değil, Ali şu anda yani Irak'ta olduğunu söylüyorlar. Ve dikkat ediyorsanız orada bir büyük bir kubbe var, böyle altınlaştırmışlar, her tarafı altın. Sahra gibi. diyorlar ama. Yani öyle deniliyor. Vallahi bilmiyorum. Hani gerçek midir deyim mi? Ama Hasan Hüseyin için işte bir kaç yerde bir yerde başı var, bir yerde gövdesi var. Efendim yani Mısır'da var. Ondan sonra Irak'ta var, Suriye'de var. Yani üç tane ya mezarı yok. var Hüseyin'in. Irak'ta, Suriye'de. Ve Mısırda Efendim. Parça parça mı yani? Yani. Bir şimdi de, bir onu şeydi. öldürdükleri zaman kellesini şeye getirdiler. Ee, he, onun için diyorlar ki gövdesi Şam'da gömüldü, tamam. kellesi de Irak'ta gömüldü. Ee, öyle deniliyor ama ne nece doğru bilmiyorum tamam. Allah alem. Yalnız <gülüyor> tıpkı bizim Türkiye'de hani bir bir yer var ne diyorlar ona. Ashab-ı Kehf gibi. Ashab gibi. Bak Ürdün'de, Ürdün'de Ashab-ı var. Türkiye'de var, Mısır'da var, Irak'ta var, var. var, Suriye'de var. Hacib yani bu, bu yani, Ashab-ı Kehf bu kadar yani. Bir oraya gitmiş, buraya gelmiş, buraya gelmiş, oraya gitmiş. Artıklar iyi gidiştir. Her gören mağarayı Ashab-ı zannetmiş herhalde. E, ne, netice itibariyle acize yani şunu söyleyeyim. Seyyid Kutub meselesine koymuş. Yani Seyyid Kutub Rahimallah, alimler Alimler demişler ki yani bu şahıs gerçekten zamanında e, çok güzel şeyler yaptı ve bu düştüğü hatalar kendisi bilinçli bir şekilde düşmedi. E, işte o kadar, o kadar biliyordu ve özellikle hapishanede yazdığı için bu fizilalı biliyorsunuz fizilanca hapishanede yazdı Ve Muhammed Kutub Rahimeullah daha ölmedi. Allah, Allah sizden de onda razı olsun. Burada biz Ablazizil Cileyl var. Bilmiyorum belki Şahin kardeş tanıyor. E şimdi uğra çalışıyor daha. Seyyid Kutub'un aleyhinde ve lehine olan diye tefsirini haşiyesinde izin istedi. Dedi ki ben Seyyid Kutub'un aleyhinde ve lehinde olan şeyleri haşiye açacağım. İzin istedi Muhammed Kutub'dan. Haşiye değil? Yani haşiye değil. Iı, <gülüyor> dipnot. <gülüyor> hani çizgi koyuyorlar. Bu çizginin altında olan şeylere haşiye diyorlar yani dipnot tamam mı? Evet. Muhammed Kutup Allah sizden orada razı olsun izin vermedi. Ben dediği kardeşimin veyahut da abimin tefsiri olduğu gibi kalmasını istiyor. Tabi ki burada İmam Elbani'nin söylediği gibi yani gerçekten Muhammed Kutup güzel bir insandır. Özellikle söylediği Arabistan'a geldikten sonra bu kitap bu çok güzel. He. Abi bu kitap Föza'nın kitabı değil mi? Tühid. Siz, sizin tercüme ettiğiniz için. güzel inşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Diğer hücüğümüze ne var? Seyyid Qutub veya Hasan al-Banna. Tam olarak bilmiyor hangisi hakkında soruldu. Ma rayyukun fi Seyyid Qutub veya Hasan al-Banna diye sordular. Söyle belki hatırlarım. Şeyh Bin Baz dedi ki, yekfike limazze qutil. Ha, o e, Seyyid Kutup hakkında. Ha. Evet. Yekfike limâde gutil. <gülüyor> Bu söz çok muanidar yani. Ya öldürülen sebebi senin için yeterli ya. Ne için öldürüldü? Bu İslam davası için öldürüldü. Artı Şehir Binmaz rahmetullahi aleyh yani ben yanında üç sene tercümanlık yaptım. Hiç kimse hakkında kötü bir niyeti, kötü söz söylemezdi. Evet. düşmanı hasmı bile olsa. Mesela Gerçekten. dilemde çok mi? Karşıda kendisinin aleyhinde Atıp tutan bir hoca vardı. Hoca varmış yani. Vefat etmiş. Şeyh bin Baz da hacdaymış o zaman. Hacdan döndükten sonra e, sormuş demiş de falanca öldü şeyh kurtuldun sen de ondan. sen aleyhinde atıp tutuyordu. Olur mu demiş. Gitmiş harca, Mezarına demiş kabrini gösterin adamı. Kabrini göstermiş de gelmiş cenaze namazını kıldırmış. Ona mağfiret dilemiş. Ya Şeyh demişsin sen bu adam hayatı boyunca sen aleyhinde atıp tutuyordu demiş. Adamı ma mağfiret dilemiş. Cenaze namazını kıldır Niye bana haber vermediniz demiş. öldüğünü. Böyle Öyle bir insandı ben. Yani hiç kimsenin hakkında kötü niyet. Mesela ben sorardım. Veya soru sorarlardı. Allah yusrahh ahvalil muslimin derdi. Birisinin aleyhinde konuşmak soru sorulduğu zaman Allah Müslümanların halini düzeltsin dedi. Gerçekten Kötü kötü bir söz söylemezdi yani. Şey biz de gidelim Allah'a.